784 numaralı konu, Hazreti Osmanlı Abdullah bin Zübeyr'in ibadet konusunda gayret göstermeleri. Evet, Hazreti Osman bütün seneyi oruçla, ilk saatlerinde birazcık uyuduktan sonra geceleri de sabaha kadar ibadetle geçirirdi.